Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.